Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Ardığı dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 16 Aralık 2022 yine bir Cuma günü saat 13'te 95.0 açık radyoda önce sağlık programında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi değerli önemli bir konuğumuz var ve bugünkü konuğumuz İsviçre'den bağlanıyor bize. Ama konuğumuzun tanıtımını her zaman olduğu gibi ben Ayşe Gilden rica edeceğim. Evet e, Şefik Hocamız bugün konuk. E, Şefik e, Alkan Profesör Doktor Şefik Alkan hem onun bilimsel serüvenini... Dinleyeceğiz. E, çok işte biliyodur kitaplarını ama bir de kendi sesinden, kendi dilinden dinleyeceğiz. Önemli bir immünoloj konumuz. İmmünolojiyi çok konuştuk. Artık bizim dinleyicilerimiz çok bilinmeyen bu bilim dalına da dalına da çok hakim olduklarını biliyoruz. Ama e, Şefik Hocamızın da serüvenini dinleyerek başlayacağız konuşmaya. Şefik Hocam, bize vakit ayırdınız, programa katılmayı kabul ettiğiniz çok teşekkürler, hoş geldiniz. Asıl ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Sizinle ben birlikte olmak bir zevk. Evet Şefik abi sağ olun. Ee, teşekkürler. Şimdi e, Ayşegül'ün de belirttiği gibi e, sizin çalışmalarınızı e, özellikle Türk tıp e, dünyası iyi bilir. Ama biz yine de Açık Radyo dinleyicilerinle de e, bu bilgileri e, bu paylaşmanızı isteyeceğiz. E, ve sizinle immünolojiyi olan katkılarınızın öyküsünü biraz yapacağız ama sizden öncelikle ee, biraz bahseder misiniz? Neler yaptığınızı ee, bütün bu bilimsel çalışmalarınızı bilimsel öykünüzü sizden kısaca alabilir miyiz? Tabii. Evet. Ee, ben Gülüm'de doğdum. İskenderun Lisesi'nden mezunum. Ondan sonra Hacettepe yeni kurulmuştu. Hacettepe'ye girdim. Numaram 16 idi. Oradan söyleyeyim. Ee, henüz tıp yoktu. Onun için tıbbi teknoloji diye bir deneme tahtası bir bölüme girdim. Fakat böyle bir çok acayip bir şey gibi görünse de benim yetişmemde muazzam katkısı oldu. Çünkü Amerika'dan gelmiş on kadar e, profesör, e, Ankara Üniversitesi'nin en iyi hocaları, e, akıl almaz bir eğitim gördüm. Yani çok şanslıydım. E, Düşünebiliyor musun? Cahit Arftan matematik dersi aldı. Akıl almaz bir şey bu yani. Evet. <gülüyor> o insanı dinleyince insanın matematiğe gidesi geliyor. Bu kadar cici insanlar. Bunların arasında Pınar Rezant ve Melat Okuyan Gülmezoğlu gibi, Nusret Fişek gibi bir insanla yetişmemde büyük katkıları oldu. Yani Tıf olsaydı, oraya girseydim böyle yetişemeyeceğimi biliyorum. Yani bir deneme tahtası olmuşken o muazzam bir e, avantaj demeyeceğim. iyi yöne dönüştü. Şimdi ondan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde postaktörü doktora sonrası öğrencisi olarak çalıştım. Orada da talihim çok iyi gitti. E, bu TB hücreleri daha yeni keşfedilmişti. İşte bir yığın e, kimyasal moleküller sentezleyen bir kimyacıyla birlikte çalıştım. bu ne olduğunu bilmeyen bir kimyacıydı. Çok ilginç. Hiç biyoloji bilmiyordu. Ona biyoloji öğretelim diye uğraşırken kendimiz de epey öğrendik. Yani böyle hücrelerin, başlıklık hücrelerini birazdan göreceğiz. 3-4 çeşidi var çok önemli onların en ilkeli antijeni alıp yiyor. Ondan sonra artıklarını yüzeyinde sergiliyor. Nasıl sunuyor? Bir başka hücre onu görüyor filan. Bunların derin şeylerine girebildik. Çok güzel çalışmalar çıktı. Doğramacı sağolsun uzattı. Üç yıla yakın kaldım. Kaliforniya Üniversitesi'nde döndüğümde Hacettepe'de Türkiye'nin en genç doçenti oldum. Taliye bakın. Sonra Beni İsrail'de dinleyen bir e, Nobel'li bir e, yer nedir diye bir e, profesör e, şeye davet etti. E, Bazı Nistiyeti Minoloji'ye. şey gelişim o geliş. Yani e, 3 sene kadar, 1980'e kadar o en çalıştım. En azından 3-4 tane Nobel, 3 Nobel aldı ama ben 4 Nobel'li tanıdım orada. Arkadaş edindim. Onlar tabii onlardan çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi de işte ülkeye e, yarar olsun diye kitaplaştırılarak e, yayınlamaya çalıştım. E, şu anda emeklilik epey oldu. 10 seneyi geçti ama tabii bilim adamı yerinde oturamaz. Ben hala okuyorum. Hala üretmeye çalışıyorum. <gülüyor> Selim hocayla birlikte konuşuyoruz. E, genç arkadaşlarla şeyde, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde veya toplantılarda konuşma yapıyorum dünya emekliyim ama baya baya günde 4 saat çalıştığım oluyor yani hala Şimdi, açık radyo dinleyicileri Şefik dinlerken bu mütevazi bir emekli yaşamı süren kişi olarak görmesinler gerçekten konuşmaların dışında ürettiği kitaplarla da yani şu anda aktif olarak çalışan genç bir öğretim üyesinden bile çok daha aktif çok sayıda ürün vermekte Türkçe İngilizce Tabii çok mütevazi bir şekilde anlattı işte Kaliforniya <gülüyor> yok bazen enstitüsü immunoloji enstitüsü gibi ama bunların yanı sıra Şefik Ağabey'in biraz önce değindiği gibi Nobel'li bir takım insanlarla aynı laboratuvarda çalışmış olması, bir sürü patentinin olması, bir sürü keşfinin olması, acuanlar konusunda ve de şimdi ayrıntıya girmeyeyim ama birçok buluşu özellikle temel tıp ve immunoloji alanında olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi Şefik abi bu kendinizi bu kısaca yaptıklarınızı anlattıktan sonra biraz immünoloji, siz immünolojiyi nasıl yani bağışıklık bilimini nasıl görüyorsunuz ve ana hatlarını biraz bize özetler misiniz? Daha sonra biraz daha spesifik kısımlara gireriz. Şimdi önce bir ana hatlarıyla bizden paylaşmanızı rica edeceğim. Evet. Şimdi ben bağışıklık Tek başına görmüyorum yani muazzam e, bir vücudumuzu çok çeşitli hücrelerin karışımı bir hücre toplumu olarak görüyorum. Evet. Çünkü vücudumuzda ne diyeyim e, 140 mil trilyona yakın hücre var. Bunun çoğunluğu yabancılara ait yani mini canlı diyorum ben siz bunlara evet. mikrop diyebilirsiniz ama hepsi mikrop bizde bir negatif evet. anlamı var. Hastalık yapan şeymiş gibi. Bunların çoğunluğu hastalık yapmıyor. Hatta onlarsız yaşayamayacağım, yaşayamayız diyeceğim ben. Yani bizim kendi hücremiz üçte bir, gerisi evet. yabancı ve bu yabancı sürekli yediklerimizden ötürü bağırsaklarımızda değişiyor. İşte ne kadar yıkandığımıza bağlı olarak, nerede yaşadığımıza bağlı olarak derimizde değişiyor, her tarafımızda. Ama yerliler de var. A neden doğar doğmaz? Ee, neden geçen canlılar doğum kanalından geçerken daha aldığı en önemli şeyler öyle bir iddia var ömür boyu bunu unutmuyor vücut deniyor doğru mu bilemem <gülüyor> yalnız bu, şurası gerçek ince bağırsak yani 12 parmaktan geçtikten sonra herkes her mikrop kendine bir yer, yer ediniyor oradaki epitel hücresine yerleşiyor ve sürekli ürüyor ve bize muazzam bir yardımı var. Birazdan bu yardımlardan. Evet. Yani ben tepeden baktığınız zaman aslında vücud, biden bire vücuda girdik ama aslında bütün dünyaya ben şöyle bir tepeden bakmak istiyorum. Bütün dünya bir, bir yüreği gibi. Yani bu görüşü ben Thomas Lewis'ten aldım. Çok güzel bir kitabı var. Türkçe'de çevrilmiş midir bilmiyorum ama The Lives, Lives of a Cell. Yani bütün dünya, bu bir doktordur ama dünyanın en iyi yazarlarından biridir. Şimdi e, o, o, o fikri ben oradan aldım. Ayrıca bir de bir İngiliz var, kendi kendini yetiştirmiş, şu anda aklıma gelmiyor ismi. The Gaia diye bir kitabı var, dinleyicilerine onu öneririm. Bu iki kitaptan öğrendiğim kadarıyla ben de dünyaya böyle tepeden bir hücreymiş gibi bakıyorum. Evet. Çok çeşitli hücreler birbirleriyle birlikte geçinmek zorundalar. Nasıl geçinecekler? Çünkü herkesin menfaati var, herkes çocuğunu seviyor, herkes üremek <gülüyor> istiyor. Değil mi? Yani mikrobun da çocuğu var, öyle. Onların da kendi evet. hayatları var. Ee, arada bir kazalar oluyor. Biz bunlara patojen, hastalık yapıcı mikroplar diyoruz. Bu minik, minik bir miktar. Yani yeryüzündeki mini canlıları düşünürseniz virüsler dahil, ki onlar canlı değil aslında ama... Genellikle bakteriler, mayalar, şunlar bunlar hepsini birden baktığınız zaman bir yüzde veremeyeceğim ama e, çok minik bir miktar, küçücük bir miktarı ara sıra yanlışlıkla hastalık yapıyor. Yanlışlıkla diyorum çünkü kimsenin kötü niyeti yok, o da çocuğunu büyütmek istiyor. Evet. Ama bu bu yöntem yanlış bir yöntem. Onlar zaten insanları veya hayvanları öldürdükleri zaman kendilerinde ölüyorlar. Yani mühim olan yaşamı sürdürmek. Yaşamı sürdürmek için de e, evrime bakmak zorundayız. Evrim nasıl gelişti? E, yani mini canlılar aslında bizden çok önce kaç diyelim e, Yani dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl biz varız şurada ne bileyim 6 milyon yıl önce insanoğlu var. Ondan evvelki hayvanlara, ondan önceki bütün canlılara baktığınız zaman mikropla bizim mini canlı dediğimiz şeyle iki şeyler. Bunlar birlikte yaşamayı öğrenmişler. Aslında evrime bakarken çoğu insan sanki bir yarışma var da kuvvetli olan kazanır gibi bu yanlış bir görüş kuvvetli olan evet. değil uyan. Çok, çok ilginç bir şey söylüyorsunuz evet. Uyan, çevreye uyan, etrafındaki insanlarla veya pardon, etrafındaki hücrelerle geçinebilen yaşıyor. Bu geçinmeyi beceremeyen evet. e, mutlaka hem konağını öldürüyor hem kendi ölüyor. Yani evrim aslında bir işbirliği sayesinde ilerliyor. Yeni canlılar çıkıyor. Herkes bu yüzden yaşayabiliyor ben tepeden baktığımız zaman böyle görüyorum işte daha çok dinleyicilere Darwin'i, Margulüs'ü yahut da Nemine Gold'u okumalarını öneririm çünkü bu insanlar evrimin de yani Darwin'in üzerine eklenmiş çok muazzam bilgiler var mesela bir örnek vereyim içiçeliğe içeriğe öyle bir Birlikte yaşam var ki bazı hücreler bizim şu anda mitokondri dediğimiz veya ne bileyim ben e, kamçı dediğimiz organlar aslında birer bakteri idi bir, geçmiş zaman da evet. ve bilen içine girenler var yani şu anda bizde enerji kaynağımız ATP dediğimiz molekülü yapan mitokondri olmasa bütün yaşam durur. Bu nedir? Bu bir vaktiyle bir bakteriydi. Bir başka bakterin içine girdi. Birlikte yaşıyorlar. Bizim hala yalnız annemizden geçişi bu yüzden çünkü erkekler süperimde yok. Var ama geçmiyor. Anneden geçen bitikondriyle o enerjiyle yaşıyoruz. Yani e, evrim demek birlikte yaşamak demek bana göre ve bunun baya ileri şekilleri yalnız böyle basit, basit bir yardımın ötesinde bazı canlılar iç içe geçip ancak ondan sonra daha mükemmel, daha iyi ortama uyabilen bir canlı çıkıyor. Yani bir evrim Şefika abi ben e, tabii siz e, bu çok güzel özetlediniz. Bu e, insan organizmasının, e, vücudumuzun e, as -daki hücrelerin aslında ne kadar çoğunun bize ait olmadığını belirttiniz. Yani hmm. buradan mikrobiyotaya ve onun önemine geçeceğiz. E, hmm. Örneğin sizden duyduğum eğer bu mikrobiyota olmasa yani annenin doğum mekanizmasına müdahalesi vardı ya da farklı işlevleri vardı. Biraz bu mikrobiyotaya girelim ve mi? daha sonra tekrardan BT lenfositleri ve onların önemine döneriz. Tabii şimdi dediğim gibi bizim hücrelerimizin 3 kata hücre taşıyoruz ve bunları taşımadığımız zaman muazzam hastalıklara yakalanabiliriz. Mikrobiyotanın önemi deriden, dirseklerden, ağızdan bahsetmeyelim. Çünkü en, en mikroplu yerlerimiz aslında ağız ve ondan sonra da bağırsak geliyor. Bağırsakta iyi huylu e, mini canlılar var. Biz bunları her gün yediğimiz besinlerle besliyoruz. Beslemek zorundayız. E, bir arkadaşım var Ruslan diye bir, Üzbekistan'da sanıyorum. Yale Üniversitesi'nde onun çok güzel bir deneyi var. Fareleri alıyor dört yüz kuvvetli antibiyotikle bütün e, mini canlılarını öldürüyor. Ha, hayvanlar hemen hastalanıyor. Evet. Yani mini canlısız yaşamak mümkün. Mi? Mi? Çünkü mini canlı evet. bağırsağımızda en önemlisi bağırsağımızda. ayrıca bağışıklığı eğitiyor. Yani birlikte evet. yaşamanın evet. kuralları var. Bu kuralları bağışıklık mini canlılarla birlikte yaşayarak öğreniyor. Bilmiyorum, senin Soruna cevap verebildim mi? Tabi, tabi, tabi. Yani e, uzun süreli ve e, fazla miktarda, yüksek dozda antibiyotik kullanımı, o e, eskiden flora diye anlandırdığımız o mikrobiyota dengesini bozması nelere yol açtığı, fare deneylerinden bahsettiğinizde i̇şte mantar enfeksiyonlarının çıkması bu önemli. Evet, tabii. Ve bunun yerine de bu probiyotik e, tedavisi, probiyotik evet. uygulamaları ki onun da her zaman dünyada çok büyük bir pazar. Doğru kullanmadığı konusunda da galiba sizin eleştirileriniz var Doğru, Doğru. Yani ulu orta doğru dürüst araştırma yapılmadan ticari amaçlarla yapılan o kadar çok şey var ki. Fakat evet. hani Orta Asya'dan birçok ülkenin veya Türklerin yoğurt gibi, kefir gibi buluşları, mağazan buluşlar bunların içinde çok çeşitli özellikle kefirde 20, 30 tane mini canlı var ve bu bu bu nasıl bulunmuş bilmiyorum çok güzel buluş bunlar bunlar aslında tam dediğiniz gibi e, pro yani sizin ihtiyacınız olan mini canlıyı taşıyor zaten. Evet. E, şimdi annenin biliyorsunuz doğumda o kadar önemli ki anne e, hani sezeryan moda oldu ya evet. çok zararlı bir şey. Yani e, Viyana'daydı sanıyorum bir konferansta bir aşı konusunda bir CHM'likli e, oturum başkanlığı yapıyordum. E, o sırada sanıyorum Danimarkalı bir bilim adamı bir şey söyledi hiç unutamam. Şok oldum yani ben dedi Afrika'ya gittim. Orada dedi şeyler e, hiçbir e, hijyen şudur budur bilgisi olmayan kadınla doğurduktan sonra şimdi şok alacaksınız. Evet. Çocuğunun ağzına birazcık kendi kakasından veriyor dedi. Hı -hı. Allah Allah diyeyim. nasıl olur böyle bir şey? Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Mini canlılar ve mi mikrobiyota dediğimiz yani mini canlı örtüsü Hı -hı. keşfedildikten sonra ki buna birazdan da daha da değineceğim. Amerika'da seraryanla olan çocuklara şu anda pratikte şu yapılıyor. Annenin sütüne annenin kakası karıştırılıp derisine sürülüyor. Evet. musun? Yani bu mikroplara olan ihtiyacımızı bundan daha güzel anlatan bir deney veya da uygulama olamaz. Bu çok steril koşullarda dış ortamlardan uzaklaştırılmış adeta bir e, böyle küre içinde büyütülen çocuklarda hem alerjik hem diğer hastalıklara olan duyarlılık nedeniyle ben sanıyorum yanılmıyorsam yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Sizden duymuştum. Almanya'da filan bu çiftlik havası ya da çiftlik işte ürünleri filan satılıyor değil mi? Aynen. Şimdi e, bakterilerinin biliyorsanız LPS denen bir şeyi var, molekülü var. Bu molekül e, bizim bağışıklık sistemimize eğitiyor. Eğer böyle bir şey olmazsa ki yani apartman katlarında ne bileyim mayetlerin, akarların çok ürediği çok steril şartlarda e, yetişen çocuklarda çıkan hastalıklar özellikle alerjinin artış nedenlerinden biri bu. Dediğin doğrusun Almanya'da böyle bir çalışma var. Ee, yani adamlar e, ahırın kenarında eskiden e, Türkiye'de de böyleydi. Yani alt katta hayvanlar evet. üst katta e, aile otururdu. Bu muazzam yararı var ve bunu ispatladılar. Yani Almanlar çok güzel evet. çalışmalar yaptılar. E, ne kadar yanaşırsa hayvana veya o şey. O kadar iyi. Şeyde bir çalışma çıktı. Danimarka'da çok yalnız ağır değil, toprak çok önemli. Tabii, toprak. Danimarka'da yeni bir çalışma çıktı. Sanıyorum geçen sene okumuştum. Ee, bunlar anaokulunda veya ne diyeyim, yani okul öncesi eğitim yapar. Kreşlerde çocuk, falan. Kreşler. Kreş lafını kullanmamak için dolanıyorum. <gülüyor> <tabii>. ee, <gülüyor> burada ormandan toprak getirip sermişler. Çocukların oynadıkları yerinde çocuk bir şeyle başka bir yere giderken topraktan geçmek zorunda. Evet. Tamam Ondan sonra araştırıyorlar. Bunların e, mini canlılarına bakıyorlar. Muazzam fark görülüyor. Alerji düşüyor. Ayrıca onların taşıdıkları mini canlılar değişiyor. Çok daha sağlıklı oluyorlar ve bunu sanıyorum Finlandiya okulların tümüne yakında uygular. Yani top, evet. toprak topraktan kop, kopmak kadar evet. e, doğadan kopmak kadar kötü bir şey yok. Yani evet, bir evet, de yani evet. alerjiden konuştuk ama bir de öz bağışıklık hastalıkları var. Tabii elbette. Otobüme indiğim Öz bağışıklık bağışıklık kendi kendine saldırıyor. Neden? Çünkü eğitimi bozuk. Eğitimi evet. neden bozuk? Çünkü bir normal anlıları göremiyor. Tabii. Hayatımız değişince tabii başlıklığımız da değişiyor. Kendi kendine saldırıyor. İşte aklınıza gelmedik. Ee, evet. Öz bağışık kasatlıları var. Evet. Peki. E, şimdi biz bu programda e, iki üç tane müzik arası veriyoruz ama o ilk parçayı dinlemeden önce Ayşegül senin bir sorun, bir katkın olacak mı acaba Şefik Ben salgın döneminden sonra e, sını sormak istiyorum. Çünkü salgın döneminde insanlar e, evde oldu. kapalı kaldılar evet. e, ve kapalı kaldıktan sonra dış etkenlere e, maruziyetleri e, çok azaldı. E, acaba bundan sonra özellikle çocuklarda alerji ya da enfeksiyonu eğilim gözlemde mi böyle çalışmalar var mı diye sormak istiyorum. Böyle bir çalışma henüz yok fakat o, yani tahmininiz bence doğru. E, bu izolasyon, evde kalma, e, doğadan kopma çok zararlı etkilerin mutlaka çıkacak. Yani COVID'in kendinin verdiği zararların üstüne bunlar da eklenecek. Hatta İsviçre'de şöyle bir şey var şimdi. Mesela sürekli korkudan maske takanlar var. Dönüyor ki çıkarın vaktinizi Allah aşkına. Doğru dürüst virüsleri almanız lazım. Bakterileri solamanız lazım. Yani böyle bir normal hani hastalığın olduğu bir odaya girerseniz bu hastalığı alıyorsunuz. O belli. Havadan geçiyor. Bunu tavsiye etmiyoruz ama... Durduk yere de maske takmak bile helakış kış aylarında almanız gereken grip virüslerinizi almadığınız zaman bağışıklığınız uyuyor. Uyuduğu için yeni bir şey gelince daha çok hasta oluyorsunuz. Haklısınız. Peki e, bir müzik arası. İlk parça şimdi mesela Türkiye değil dünyanın geldiği durum pek iç açıcı değil. Onun için birazcık böyle hayal kuralım biraz iyi günler iyi olaylar düşünelim diye çok klasik bir parçayla. Ee, bir e, ara vermiş olalım. John Lennon'dan dinliyoruz. Image. Oh. 16 Aralık 2022 bir Cuma günü. önce sağlık programıdayız. 95.0 Açık Radyoda ve konumuz Profesör Doktor Şefik Kalkan kendisinden İsüççe'de e, bize katıldı. İsüççe'den e, katılıyor programımıza ve bağışıklık bilimini e, mini canlıları Şefik Abinin sevdiği şekilde konuşayım. E, Tartışmak değiliz ve ondan. Bu mini canlıların özellikle vücudumuzdaki e, mikroorganizmaların mini canlıların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayat olduğunu ve onlarla birlikte yaşamın önemini dinledik. Evet Ayşegül şimdi neyi konuşalım bu e, bölümde? Ben bu mini canlı tanımını çok sevdim yalnız. Ben evet. bunu kullanırım. Mikrobu sevmiyordum. Özellikle mikrobiyatadan bahsederken mini canlı daha böyle sevimli geldi bana mini mini. Güzel. Yani. Ben bunu kullanacağım. Bizde de canlı örtüsü diyoruz yani mikrobiyota. Ne demek? Türk evet. insanının kafasında hiçbir şey oluşturmaz bu. Ama mini canlı örtüsü, bitki örtüsü gibi bir şey. Evet, evet değil mi? Ne güzel. Bu bu, bu Türkçeleştirme üresi e, buna verdiği önemli şey. Kardeşim bizlere çok örnek olur ve e, şu biraz bağışıklığı konuştuktan sonra son bölümde bu Türkçeleştirmenin evet. ve genç bilim insanlarına önerilerinizi alacağız. Sizinle konuşacak çok şeyimiz var. Sizden öğrenecek, duymak istediğimiz, dinlemek istediğimiz çok şey var. Ayşegül sorunu söyle. Evet. E, Şefik Hocam'ın sorumuz çok. Yani ben sonunda mesela bu dünya nereye gidiyor sorusunu da sormak istiyorum. Biraz Edgar Morin'in <gülüyor> yazdıklarından hareketle. Ama bu e, müzik arasından soru soracağımız soru. E, biz bu mini canlılarla barış içinde yaşamayı, iç barışımızı nasıl sağlayacağız? <gülüyor> Güzel bir soru. Şimdi şöyle e, he, dedim ya her canlı kendi çocuğunu sever ve üremek ister. E, sorun birlikte ürerken e, sınırları bilmekte. Şimdi bu, bunu söylerken hastalığın yeni bir tanımını yapmak istiyorum. Bilmiyorum daha önce duydunuz bu. Tanım benden değil. Gene Thomas Lewis'ten. Diyor ki hastalık bir sınır aşımı yanlışlıkla yapılmış bir sınır aşımı olayıdır. Hiçbir mikrop, hiçbir canlı bir başkasını öldürmek için uğraşmıyor. Herkes çocuğunu e, üremek için, çocuğunu e, yapmak, çocuk yapmak için uğraşıyor. Arada bir herkesin bir sınırı var. Yaşamanın kuralları var. Tıpkı toplum gibi. Toplumun nasıl bir kuralsız yaşamayacağı gerçekse vücudumuz da meni canlılarla birlikte hücreler Hani bizden üç kat fazla olan mini birlikte kendi hücrelerimiz, organlarımız birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda ve herkes kurala uymak zorunda. Kurala olmayan, sınırı aşan hastalık yapabilir. Yani sizin bak, sizin size hayat veren bağırsağınızda diyelim ki bütün al, e, sebzelerden selüloz diyelim, onları e, sindiren bakteriler vitaminleri sağlayan bakteriler olmazsa yaşayamazsınız. Fakat bu bakterilerden bir tanesi bağırsak onun yeri. O kurala göre orada yaşayacak. Kana geçerse kan zehirlenmesi yapabilir. Evet. Yani patojenite dediğimiz hani bilim insanların hastalık yapıcılık yere göre değişir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz patojenler tabii bunların içinde azılı kolera gibi ne bileyim bilin dünyada hala salgın yapan hücreler arası kuralları dinlemeyip zehirleriyle epiteliyesini ilki giriş kapısını açıp giren patojenler var. Fakat patojenlerin dışında siz e, yapay olarak da hastalık yapmayan bir mikroba hastalık yaptırabilirsiniz. Evet. Sadece yanlış yerde olmaktan ötürü. Şimdi bu kuralı kim koyuyor? Vücudumuzda doğuştan doğar doğmaz daha annenin kanındayken kendini koruyacak bir timus diye bir organımız var. Kekik bezi. Timus, kekik, timus eskiden yenirmiş. Onu pişirdiğiniz zaman kekik kokarmış. Onun için Yunanlılardan alınmış kekik bezi denmiş. Şimdi buraya giden hücreler kendini tanımayı öğreniyor. Aynı Sokrates'in dediği gibi. Önce arkadaş kendini tanıyacaksın. Vücudun hangi antijenlerden, kimlerden, nelerden oluşuyor? İşte özellikle T hücrelerimiz bunu tanıyor. T hücreleri çok böyle ne diyeyim komutanlar mı diyeyim elit. Çok özel yetiştirilmiş hücrelerdir. Bağışıklık ıı, dizgisini, sistemini idare eden hücrelerdir. Bunlar B hücresine yardım etmesi mesela antikor yapılamaz. Tamam mı? T hücrelerinin seçimi Timus'ta yapılıyor. Çocuk daha küçükken. T hücresi bu eğitimi aldıktan sonra vücuda yayılıyor. Ondan sonra... Gereksiz yerde bulunan, olmaması gereken yerde bulunan herkesi tanıyor, onlara karşı bağışıklık sistemini uyarıyor. Sistemde işte hücresel veya sıvısal dediğim, hani sıvısal antikorlar yaparak uzak yerlerdeki böyle müze, füzeler gibi antikor, uzak yerdeki bir düşmanı veya yer, yer değiştirmiş, olmaması lazım gelen yerdeki bir menü canlıyı antikor tutup, başka hücreler tarafından yutulmasını sağlayabiliyor. Bu öğrenim aynı insanlarda olduğu gibi. Öğrenim çok önemli. Daha başından bu öğrenimi yapmayan herhangi bir hastalıktan dolayı Timusunda bir rahatsızlık olan insanlar sonunda mutlaka bağışıklık sisteminde bir bozukluk çıkar. Ve bu Timus eğitimi sırasında örneğin kendi hücrelerine kendi yapısına saldırmamayı da öğreniyorlar. Aynen. Ve eğer bu eğitimi iyi almayan ya da okulu kırıp da eğitimi görmeyen hücre varsa, bunlar da gidip sizin biraz önce öz e, bağışıklığı e, oluşturan, öz e, hataları oluşturan autoimmuniteti e, bu sorunları yaratıyor, değil mi? Öyle. Şimdi Timus Timus'taki seçimle ilgili size e, böyle şok edecek bir şey söyleyeyim. Timus'tan giden hücreler hepsi biliyorsunuz şeyden geliyor. E, Kemik iliği. Aslında bağışıklık hücrelerini toplarsanız bir buçuk kilo eder. Evet. Beyin de bir buçuk kilo, karaciğer de bir buçuk kilo. Yani bizim halkımız belki bağışıklık organı nerede? Doğru dürüst, yani dalak da bunların içinde tabii. Ama gözle görülür değil, bağışıklık sanki dağılmış bir beyin gibi benim için. Yani kafası çalışan, kendini tanıyan hücreler bütün vücuda dağılmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben kendi sorduğum soruya cevabı vereyim. Timus'a gidip de kendini tanımayan ve öldürülen hani bu öldürüm tabi kurgulu ölüm deniyor. Yani vücut kendi kendini öldürüyor. Dolayısıyla e, vücuda zarar vermeyecek bir ölüm. %95'i öldürülüyor. Evet. İşte biliyor musunuz? O kadar sıkı bir eğitim ki %5'i geçebiliyor. Onun için okul çok önemli. Tabii. Yani bizim için de bu aynı şey. Türkiye'deki de aynı şey. üniversite seçme sınavı gibi. Gençliği doğru düzgün eğitemezseniz aynı sorun var. Sonunda kendini tanımayan, ülkesini evet. tanımayan ne bileyim dünyayı tanımayan yaratıklar Tabii. çıkar başınıza bela olur. Onun için <gülüyor> eğitim... <gülüyor> aşıklık bunu bildiği için %95'ini kendi içinde tekrar kullanmak üzere öldürüp hücreyi bütün malzemeyi tekrar kullanıyor. Evet. Tabii Timus erkenlik ana geldiğinde neredeyse küçülüyor, arayıp da bulamazsınız. O kadar evet. küçülüyor. Evet. Ama erkenliğe kadar çok çok önemli bir rolü var. Şimdi bunu evet. niye anlatıyorum? Timus da bir hata olursa, kendini yanlış tanırsa. Tümusta bir de bağışıklık tabii ilelebe süremez. Herhangi bir organizm geldi, sınırları aştı, sizi hastalık yaptı. Siz onu durdurdunuz, durdurdunuz ama savaş devam edemez. Savaşın bir yerde durması lazım. durması lazım. Yani bağışıklık sürekli aktif olamaz, etkin olamaz. Bunu durduran kim? Birkaç mekanizma var. Bir tanesi düzenleyici hücreler. Tümusta ayrıca düzenleyici hücreler eğitiliyor. Yani bahşetlik nerede başlayacak? Nerede bitecek? nerede bitecek? Bunun eğitimini de alıyor. Ve bunu yapmayan insanlarda yanında bahşetlik hastalığı çıkıyor. Şimdi Tabii bah... bu, bu düzenleme mekanizması eğer e, gereğinden e, erken devreye giderse savunma oluyor. Evet. Gereğinden çok daha fazla devam ederse, zamanda durulamazsa o zaman da abartılı bir yanıt ve oradan e, e, oluşacak zararlar geliyor. Çıkıyor. Şimdi bu, bu yüzden şimdi insanlara şunu da anlatmak lazım. Bağışıklığın en az üç yüzü var. Bir tanesi iyi bildiğimiz bizi Koreyan. Her yani var ya reklamlar işte başlık şunu ne yesen bağışıklık iyi geliyor ya. Bu beni çok rahatsız ediyor aslında bağışıklığı özel olarak özel olarak geliştiren herhangi bir yiyecek berişim yok. Sağlık evet. hareket. İşte bildiğiniz şeyler, normal, evet. sağlıklı olduğunuz zaman bağışıklığınız da sağlıklı olur. Ama bağışıklığın iyi yönünün yanında çok çirkin yönleri var. Tabii. Bunlardan Tabii. bir tanesi kendi kendine saldırması. İkincisi alerjiler. Üçüncüsü ne bileyim ben? E, kanser ve tümörlerin gelişini kanser, engellemesi. Kan kanseri zamanında bulamaması. Kanseri kanser hücresinin farkını görememesi. Evet, Mesela bunlar. Karşınıza. Şimdi ben üç yani iyi, kötü, çirkin diye sağlsın der ya evet. der ya <gülüyor> yapmışlığımına evet. dördüncüyü ekledim. Belirli bir şey bulamadık. Hanımla tartıştık. Sen dinledin Antalya'da evet. ee, ne dediğimi unuttum orada. Ama şimdi güzel bir karşılıklı. Bağışıklığın iyi, kötü, çirkin ve kötü yönü var. Kötü yani ne denir, ee, e, hala bu, bu sözcüğü bulmakta zorlanıyorum. Kör, kör şeyini buldum. Bahşiklik kör, körlüğü var. Bundan neyi kastediyorum? Bakın, yeni bir çalışma var. Vaktiyle insanları İngiltere'de vebadan koruyan bir gen yayılmış topluma. Tamam mı? Evet, yani O evet. geni taşıyanlar vebaya karşı biraz daha dirençli, dirençli evet. yani onların bahşişlikliği vebaya karşı çok uygun. Şimdi yeni bir çalışmada Danimarka'da bir grup insan buluyorlar. Evet. O geni taşıyanlar kolit denen bağırsak hastalığına çok daha yatkındak. Evet. Şimdi bakınız bahşişlik anlık sizi koruyor. Çok Tabii. ileride nasıl bir hastalık çıkar? Dünya Hı. nasıl değişir? Bunu kestiremez. Kestiremediği için de her yaptığı şey şu anda seni korumak. Bunun, sen bana yardım et, konsekensi, karşılığı nedir? Bunu hesaplayamaz. Yani bağışıklığı her zaman bizi koruyor, tamam ediyor, tabii, tabii. yaşayamayız diye düşünüyoruz ama böyle kestire, kestirilemez şeyler var. Hmm, tabii, tabii, tabii, tabii bunu yapamadığı için de bizim bu hani yaşamımızda zaman zaman bazı insanlar işte Covid'de gördük. Tabii. Evet. çabucak ölenler var. Neden? İki nedeni var. Bir tanesi interferon yapamıyorlar evet. veya interferon'a karşı antikorları var. 10.000 kişi üzerinde yapılmış bir çalışma ama insanlar pat evet. pat ölüyor yanında ailede karı koca biliyorum evet. ben. İsviçre'de biri Doktor ağır hastalanıyor. Ölümden zor dönüyor. Ona bakan karısına hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani evet. Çok kuvvetli, virüse karşı mağazam evet. adımlar var. Korumanın evet. adımları var. Onların evet. en ilki interferondur. Interferonun noksanı olan komşu hücreyi koruyamadığı için evet. alıp yürü. Ondan sonra işlere karıştıktan sonra bağışıklık sizi öldürebilir. Fazla interleukin 2, fazla interleukin tabii, biliyorsun. Tabii, tabii, Bunlar tabii. tedavide bile bağışıklığı baskılamak zaman zaman hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Yani, tabii, tabii. Bağışıklık iki ucu keskin bir kılıç. Nereye, nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ulu orta bağışıklığı güçlendirelim laflar nasıl tabii. tabii, tabii. Ben hep anlatırken COVID ile ilintili olarak bu konuda Ayşegül biliyor. E, ...bağışıklığı güçlendirici uygulamalar, ilaçlar, e, preparatlar... ...ya şu bağışıklığınızı bir rahat bırakın. Çünkü <gülüyor> abartılı çalışırsa eğer çok zarar veririz... ...bunu fülmine, hepatitte de görüyoruz. Örnekleri çok. Bir müzik arası daha verelim. Son bölümünde <gülüyor> sizden Türkiye'deki genç bilim insanları... ...hani geleceği nasıl görmeliler, neler yapmalılar... ...ve eleştirme, bilimin eleştirmesinin önemini... dinleyelim ama sizinle sohbetin doyumu olmuyor... Eminim ki Ayşegül'de fikirdir. Biz Ocak ayında belki vakit ayırsanız sizi bir kez daha ağırlamak isteriz. Tamam. Şimdi biraz önce imagine dedik ve biraz hayal kurduk ama şimdi de tabii e, somut gerçek kısmı var. Dünyanın, yaşamın, ülkelerin demokrasi. Gelin Leonar Cohen'e kulak verelim. <gülüyor> Çok hoş. Leonar Cohen'den dinledik. Demokrasi isimli parçayı 16 Aralık 2022 günü 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz profesör Dr. Şefik Halkan. Ve bu son bölümde Ayşegül ne konuşacaktık? Evet, e, biraz daha genel olarak gidişata bakacağız. Hal ve gidişat şu anda konuşacağımız. <gülüyor> evet, Türkiye'de evet. bilim, genç bilim adamları önerileriniz nasıl sizin, diyor o izlemelerini? E, şöyle, sizin gözlemlerinizi de ben merak ediyorum. Sizin Hı. döneminizde nasıldı bilim, bilime bakışı, evet. e, bilim insanlarının daha e, önceki yıllarda şimdi... Nasıl bilime bakış? Bir değişiklik görüyor musunuz bilime görüyoruz, bakışta? Görüyoruz. Şöyle diyeyim e, izninizle. Ben çok talihli bir Türkiye'de büyüdüm. Atatürk Türkiye'sinde büyüdüm. E, bilimin çok kıymetli olduğu, çok kıymetli bilim adamlarından e, örnek, örnek görerek büyüdüm. Çok talihliyim ben. Ondan sonra Türkiye'de sanıldı ki... Türkiye böyle gidecek yani muazzam bir mirasımız vardı. Bir, Türkiye bence mirasiydi. Yani Atatürk'ün ve grubun o büyük devrimlerinin kolaylıkla yapılıp böyle gideceği sanıldı. Böyle değil. Her kuşak kendi kazanmak zorunda, ekonomisini kurmak zorunda. Yani böyle miras kalmış şeyin kıymetini bilmesi mümkün değil. Şimdi genel söyleyeyim. Türkiye iyiye gidiyor. Türkiye genç bir cumhuriyet, genç bir demokrasi. Sadece 100 senelik. Batıda, şu anda benim oturduğum yerdeki demokrasi 400-500 senelik. Halkın malı, yani şurada bir yanlış hareket yapsanız halk hemen tepkisini gösterir. Yani Türkiye böyle bir zorluktan geçiyor. Gençliğin bunu anlamaması, sabırsız olmasını anlıyorum. Fakat Türkiye ilerliyor hem de çok hızla ilerliyor. Neden? Çünkü Türkiye uyumuyor. Zıt görüşler var. Öbür tarafa çekmek isteyenler var. Bunların hepsi normal. Ve bu çatışma kaçınılmaz. Ve bu çatışma sırasında doğruyu bulmak nasıl olacak? Benim gençlere tavsiyem önce arkadaş kendini tanı. Hani şu Timus'ta söylediğim şey var ya. Ben kimim? Herkes biraz değişik. Hepimizin doku antijenleri değişik. Hepimizin annesi genlerimiz değişik. Değişik bir karmayız hepimiz. Onun için benim söyleyeceğim tavsiye bir başkasına uymayabilir. Önce kendini tanı. Ben kendimi tanıdım. Onun için çok talihliyim. Ben bilim adamı olacağımı daha küçükken biliyordum. Çünkü sürekli merak ediyorum. Önce arkadaşım, dil. Kendi dilini çok iyi öğreneceksin. Bu nasıl olur? Okuyacaksın. Ne okuyacaksın? Bilim kitabı okuyarak değil, öğrenilmez. Roman okuyacaksın, şiir okuyacaksın. Türkiye'de o kadar büyük insanlar çıktı ki bunların tümünü okumak lazım. Okuyacaksın, çok okuyacaksın. İki, Türkçe yetmez. İngilizce yetmez. İngilizceyi mutlaka bileceksin. Rüyanda İngilizce göremiyorsan rüyanı öğrenmemişsin demektir daha. Ama gene de İngilizce yetmez. Ana dil bambaşka bir şey. Ana dile saygı, sevgi ve koruma mutlaka olacak. İngilizceyi öğreneceksin. Bir üçüncü artık ne diyeyim elzem oldu. Üçüncüyi de öğreneceksin. Ya Fransızca ya Almanca. Çünkü ben ara sıra kalıyorum Almanca'yı doğruluyoruz hala bildiğimi sanmıyorum ama niye? Çünkü göteyi okuyunca bayağı zorlanıyorum. Yani adamlarda öyle bir değişik bir dil düşünmeye çok açık. Neyse yani bence teknik bilgi edinmek kolay. Benim okumaktan kastım büyük yazarları okuyacaksın, Russell okuyacaksın, filozofi bileceksin, Wilson okuyacaksın. Bakın bugün ben ne okuyorum? Epiktetos okuyorum. Senekayı bitirdim. Ee, o iyi e. o Wilson diye Creation diye bir kitabı var. Bu karınca üzerinde çalışan bir bilim adamı. Dünya nasıldır? Doğa nasıldır? Dünya nasıl mahvediliyor? Bütün bu yani. Çevreci bir insan ama o kadar güzel kitapları var ki... ...özellikle din, bilim ilişkileri konusunda da... ...yani böyle muazzam bir e, alanda okuman gerekiyor ki... ...kendini de nerede olduğunu bilebilesin. Benim şeylere e, gençlere tavsiyem bir. Bir de müzik çok önemli. Hareket çok önemli. İkisini birden birleştiren şey dans. Uyuyor. <gülüyor> yani... Hanımıma ben çok teşekkür borçluyum. Beni zorla dansa götürdü. Çeşitli danslar. Düşünün ben Türk oyunlarını, halayları Kaliforniya Üniversitesi'nde Post Dactural öğrendim. Ülkeden ayrılınca oradaki gençler gibi ülke hasretiyle o ülkede yığınla şey, ondan sonra batı danslarına o kadar güzel bir şey ki müziğe uymak, hanımı tanımak ile erkek birbirinin eşiti ve aynı değil kardeşim. Bunlar değişik yaratıklar ve iyi ki de değişikler. Çok güzel yönleri var. Ama birbirleriyle anlaşması için önce el ele tutuşacak, önce birlikte hareket edebilecek. Onun için benim gençlere tavsiyem her şeyi bırakın, mutlaka dans öğrenin. Ne dans olursa olsun. <gülüyor> Müzik dinleyin, hareket edin ve bunu bir eşle yapın. Birisiyle birlikte yapın. Çünkü uyumu sağlamanın yolu da buradan geçiyor. Şefik Hoca şöyle diyor, dans etmediğin bilim bilim değildir diyor. <gülüyor> <O da var. gülüyor> yani ben yalnız başlıklık bilimi okumuyorum. Ben dünyanın olmadık şeylerine her gün 10 tane makale geliyor. 2 tanesi, tanesini, 3 tanesini Selim bilirse nelerdir e, evet. e, şeyini ben dolduruyorumdur. Her evet. gün de, makaleleri gönderiyorum. Çok yeni yeni şeyler çıkıyor. Şimdi, Peki Şefik abi çok kısa bir süremiz kaldı. Biraz da bu bilimdeki Türkçeleştirmeye verdiğiniz önemi vurgulayalım mı? Ya, tabii yani Türkçe ben ben Türkçe ben çok talihli bir insanım. Sebep babam bana göründe dedi ki buranın kendi bir dili var, kendi sözlükleri var, Türkiye'ninkinden farklı. Senin görevin bunları dedi. Halk ağzını topla, bir sözlük yarat. Minicik çocuğum da ilkokuldayım. Ben Hı. bununla başladım. Arkasından bana tutturdu. Sen illa dili öğreneceksin. E, hoca yok. Bir tek Kur'an kursu var. Kur'an kursuna gönderdi. Arapça öğreneceksin dedi. Ben gittim. Hoca biz ne dedik hocam şimdi? Adamdan ses yok. Hoca bir şey söylüyor. Yasin okuyor. Bilmem ne okuyor. Ben de tekrarlıyoruz. Hepimiz iyi gidiyoruz. Hocam biz ne dedik şimdi? Adam bilmiyor. Baba dedim. Bu adam Arapça bilmiyor Adam'a demiş ki hakkı demiş bu çocuğu sen buradan al. Kibarca kovdu beni. Yani değil çocuk Bu çocuk merak ediyor ve öğrenmeye çalışıyor. Aynen, aynen. merakı <gülüyor> öldürmeyin kardeşim. Yani <gülüyor> dil şey. Ondan sonra ben beteri nereden İngilizce öğrendim? Gürün gibi yerde hiç kimse yok, hoca yok. Hacettepe'de işte pastörün e, hayatını anlatan kitabı yazar e, okurken mikrobiyolojiye. Çok merak salardım. Yani çok değişik dallarda okumaları lazım. Halkla ilişkiler çok önemli. Halkın anlamadığı bir dili kullanmak ayıp. En başından saygısızlık. Yani öğrendiğinizle Anlıyorum. Teknik kelimeler, şunlar bunlar, latince, antigen, antikoru nasıl çevireceksin? By the way, antigen yanlış bir şey. Yanlış bir kavramla verilmiş yanlış bir isim ama değiştirmek mümkün değil. Artık yani böyle değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Ama yeni bir şey bulursanız tabii Türkçe bulmanız lazım. E, dışarıdaki insanlar işte, e, neden Grikçe veya Latinceden buluyorlar? Çünkü itiraz gelmiyor. Çünkü Türkçede bir şey uydurduğun zaman insanlarla alay ediyorlar. Batılılar bu sorunu çözmüşler. Grikçeden uyduruk bir şey yapıyor. Dil kelime uyduruk hepsi uydurma. Yapar Ama bir şey ortak mi? bir yaşayan olduğu için siz istediğiniz gibi uyduramazsınız. Paylaşılan bir uyduruk. Onun için dikkatli evet. olmanız gerekiyor elinden geldiği kadar. Hasta ilişkilerinde, öğrenci ilişkilerinde elinden geldiği kadar. Çünkü beyin anne karnından çıkan menü canlılar gibi. Ömür boyu bizi bırakmıyor. Evet. Annenin sesi, annenin dili çok çok önemli. Bu Bunun kadar güçlü bir yani Yaşar Kemal'de var bu, Livaneli'de var bu, ne bileyim Orhan Kemal'de var yok çok, etsem, çok iyi edebiyatçılar yetiştirdik ama bunların hepsi dille ilgili yani İngilizceyi öğrenin ama yersiz yere halkın anlayamayacağı sözcükleri kullanmayın kaç dakikamız var bilmiyorum ama bir iki tane ne? örnek vermek istiyorum kriter yerine ölçüt diyeceğiz kardeşim timing yerine zamanlama diyeceğiz revize ettim yerine yeniledim diyeceğiz optimistim yerine iyimserim diyeceğiz Herkes anlar. adepte etmek ne demek uyumlamak <gülüyor> koordine etmek sağlamak bu kadar basit konsensus uzlaştık bu kadar güzel Türkçemiz varken niye Spontane diyoruz. Kendiliğinden. Herkes anlasın. Yani bu bir saygısızlık, kültüre saygısızlık gibi geliyor Tabii. bana. Herhangi bir şey, karşılığı varken üretmeden konuşmuyoruz. O bir uzmanlık işi. Tamam. Ee, i̇nşallah Ayşegül Hanım bana yardım edecek. Ee, Yıldırım Bey'le tanıştıracak. Bir sözlük çıkaracağız. Ee, yavaş yavaş. Yani biraz geç kaldık ama Evet. Bilgisayar bilimlerinde ne kadar güzel oldu. Erkenden millet downloadu öğrenmeden indi öğrendi. Evet. O zaman kolaylaşıyor iş. Şimdi evet. bizim işimiz zor. Biraz daha zor. Dirençle evet. karşılayacağız ama uğraşacağız. Şefki abi çok çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Uzaklardan bizimle birlikte oldunuz. Gerçekten sizinle Ayşegül'le konuşalım. Sizin için uygun bir tarihte Ocak ayı içinde. Ocağın sonuna doğru. Tatil dönemi geçsin. Tekrar birlikte olalım. Sizinle söyleşmek çok keyifliydi. Ben size veda edeceğim. Bir evet. parçayla bitiriyoruz programımızı. Peki, Futbollarınız nasıl? Dünya Kupası'na bakıyor musunuz? O, o, o, o. Şiir gibi. Bana dans gibi geldi. Hele Fransızları. Peki. Oyunu muazzam. Peki. O zaman bu Dünya Kupası ve futbolla ilgili bir parçayla bitireyim dedim. Aradım aradım ya. Doğru bir şey bulamadım. Yine yıllar önceden bir parça futbolla ilintili diye. Ricky Martin'den dinleyeceğiz. The Cup of oh, Çok hoş. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Her şeyi yaptın. İyi hafta sonları. İyi yıllar şimdiden Şefik abi. Aşkım söyelsene. Sevgilimciğim çok sağ ol. Çok ne teşekkür demek. ederiz Şefik hocamıza. İyi Tekrar günler. görüşeceğiz. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.